Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain ve baat. Evet. Kardeşler geçen hafta en son şu şuaraat suresi 175. ayeti okumuş ve tefsirini yapmıştık. Bu hafta inşallah 176. ayetten itibaren... Eyke halkına gönderilen Şuaib Aleyhisselam'ın kıssasını göreceğiz. Kısaca bu surede bahsedildiği kadarıyla. Kezzebe ashabul eyketil murseliyin. Eyke halkı da Murselleri, elçileri yalanladı. Eyke ki halkı kimdir, nerede yaşamıştır? Bunun hakkında tefsirlerde ihtilaf var. Şuaib Aleyhisselam'dan bahsederken allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir Medyen halkından bahseder, bir de Eyke halkından bahseder. Bazı alimler bu iki topluluk ayrı ayrı topluluklardır. Bir peygamber iki ayrı kavme peygamber olarak gönderilmiştir der. Ama çoğunluk yok öyle değil, ikisi de aynı kabile, aynı halk şu halde tek bir kavme resul olarak gönderildi. Ve onlar ortak işi Yani onların hakkında Eyke halkı ve Medyen halkı hakkında işledikleri günahlar cihet, cihetinden zikredilen şeyler aynı şeyler. Bunlar aynı halktır. Medyen bir belde ismidir. Eyke de o beldede bulunan bir özellikten bahsetmektedir derler. Eyke çünkü sık ağaçlık bölge demek. Ağaçlığı sık olan böyle ormanlık gibi bir alanı olan bölge demek. Eyke ismi. Dolayısıyla bu halk Eyke halkı ayrı bir kavim midir? Medyen'den başka mıdır? Yoksa Medyen halkının diğer bir söyleniş ifade ediliş tarzı mıdır da aynı ihtiraf Ama genel görüş her iki kavmin işlediği günahların ortak olması. Aynı şeylerden bahsedilmesi sebebiyle aynı halk olmaları görüşü daha makbul Allahu Alem. Biz bunun aynı halk olduğu görüşüyle diyoruz ki bu Eyke veya Medyen halkı da kendilerine gönderilen tek peygamber Şuayb İslam'ı yalanlamalarına rağmen allah Teala onlardan bahsederken mürselleri, rasulleri yalanlandılar dedi. Çünkü bir tek rasulü yalanlamak bütün rasulleri yalanlamayı ifade eder, içerir. Her rasul de. aynı davetle gelmiştir. Tevhid davetine gelmiştir. Bir, ikinci olarak da kendisinden sonra gelecek rasulü tasdik etmeyi, ona tabi olmayı halkına emreder. Dolayısıyla bir halk, bir peygamberi yalanlamışsa, o kendinden sonra gelen Resuller de yalanlamıştır. Kendinden önce gelenleri de yalanlamış konumdadır. Bundan önce Nuh kavmi içinde gelmişti. Aynı ifadeler. Lut kavmi içinde gelmişti. Efendim Semud kavmi içinde gelmişti. Hud aleyhisselam'ı gönderdi. Ad kavmi içinde gelmişti. Onlar her birisi bir Resulü bir elçiyi yalanlamalarına rağmen Allah-u Teala onlardan bahsederken mürselleri yani çoğu siyakak rasulleri Resulleri yalanlamıştır onlar diyerek onlardan haber verdi. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Biz Hristiyanız diyen kavim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalanladı mı? O zaman kendi peygamberleri İsa aleyhisselam da yalanlamışlardır. Çünkü İsa aleyhisselam onlara ahit vermiştir. Benden sonra ismi Ahmet olacak bir peygamber gelecek ona tabi olun diye. Hakeza onlara indirilen kitap İncil'de de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmiş ve ona tabi olmak gerektiği hatırlatılmıştır, bildirilmiştir. Hristiyanlar eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabullenmiyorlarsa onlar İncil'de yalanlamaktadırlar. İsa aleyhisselam da yalanlamaktadırlar. Hakeza biz Yahudi izleyen İsrailoğulları biz Musa'ya tabiyiz yani bizim kitabımız sevrattır, başka kitap bilmeyiz diyen bu insanlar da yani Musa aleyhisselamdan sonra gelen İsa aleyhisselamı yalanlamışlardır. Hakeza Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamışlardır. Bir kişi yalanlamalar bile onların tüm Rasulleri yalanlamalar yeter. Evet bu Eyke halkı diğer ismini Medyen halkı Mursalleri yalanladı dedi Allahu Teala. Sonra da nasıl bir yalanlama süreci geçti, nasıl bir kıssa yaşandı ona girer, buyurur ki اِذْ قَالَ şu شُعَيْبٌ هَلَا Bir zamanlar şu ay onlara dedi ki sakınmaz mısınız? Takva sahibi olmaz mısınız? Yani işlediğiniz bu suçları terk etmez misiniz? Bu günahlardan korkup başınıza gelecek belalardan kendinizi korunmaz mısınız? Çünkü bu hal böyle devam etmez. Allah sizi kulluk için yaratmış olacak. Size nimetler verecek. Güvenler bahşedecek. sonrasında bir de Resul gönderecek hatırlatıcı. Ondan sonra siz hala eski halinize eski tas, eski hamama devam edeceksiniz. Bu böyle olmaz. Sakının. Bu sakınma azabın ayak sesleri. Ayak seslerini işiten, kulak veren davete icabet eden azaptan kurtulur. Yunus Aleyhisselam kavmi gibi. Azabın ayak seslerini kulak kabartmayan insanlar ise Toptan helak olurlar. inanmayanlar, iman etmeyenler. Sakının diyerek Şuayb Aleyhisselam onlara ilk da bulunur. ilk söz olarak. Şuayb Aleyhisselam kimdir peki? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan çok değerli bir peygamber. Ona Hatibul enbiya diyorlar. Yani nebilerin, peygamberlerin hatibi. Güzel konuşan. Kavmine verdiği güzel cevaplardan Onları fasih bir şekilde ikaz etmesinden, güzel hatipliği sebebiyle ona hatibul enbiya, nebilerin, peygamberlerin hatibi, en güzel hitap edeni anasında yani öyle bir vasf var Şuaib Aleyhisselam'ın tefsirlerde. Peki, devamen ne dedi Şuaib Aleyhisselam? İnni lekum rasulun emin. Kendisinden önce kıssası geçen peygamberlerin söylediği gibi söyledi. Muhakkak ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Peygamberlerin olmazsa olmaz vasıflarından birisi güvenilirlik. Emanet sahip oluş. Yalanla, dolanla, iftirayla, tuzakla, hileyle işler olmayan kimseler. Öyle olacak ki sözü dinlensin, güvenilsin. Öyleyse fettegullah ve eti'i oğun. Öyleyse Allah'a karşı takva sahip olun. Sakının Allah'tan ve bana itaat edin. Kendisinden önceki peygamberlerin aynı sözleriyle, aynı lafızlarla kavmine hitabı devam ediyor. Ben Allah tarafından size gönderilen bir elçiyim. Sizin üzerinde bulunduğunuz yolu Allah beğenmiyor. Bu halinizi düzeltmenizi ikaz etmemişim beni görevlendirdi. Siz de size beyan edeceğim husada Allah'tan sakının ve bana itaat edin ki Allah'ın size olan gazabı geçsin ve tehdidine maruz kalmayın. Ben güvenilir bir elçiyim. Ne dersem size bunun doğru olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu usta bana güveniyorsunuz. O zaman sözümü yalanlamanızı gerektirecek bir mazeretiniz yok elinizde. Gelin Allah'tan sakının ve bana itaat et. Sonra da der ki ve ma عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ illa عَلَيَا رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben size yapacağım davet hususunda bir ecir, ücret belirlemeyeceğim. Size bir ücret istemeyeceğim. Benim ücretim, karşılığım ancak alemlerin Rabbinin üzerinedir yaptığım davete karşılık herhangi bir karşılık, gündelik, haftalık, aylık beklemiyorum. İstemiyorum sizden. Bunu sadece sizin sakınmanız, Allah'a karşı takvalı olmanız ve benim getirdiğim hususlarda bana itaat etmeniz için anlatacağım, tebliğ bulunacağım bir karşılık beklemiyorum. Daveti icabet dışında der ve onların işlediği günahların aşikar olan, önde olanı neyse ona İkaz ediyorum. Şöyle ki: Evful keyle ve la tekunu menel Ölçüyü tam yapın, ölçüye vefa gösterin ve eksiltenlerden olmayın. Malı eksiltmeyin. Nasıl eksiltiyorlar? Ona gireceğim şimdi. Vezinu bil kıstasil mustakim. Ölçünüzün, tartınızın doğru olmasına dikkat edin. Dost doğru tartıyla, teraziyle tartın. Ve la tebahasun nase وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ İnsanların eşyalarını, mallarını kısıp eksiltmeyin ve yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk çıkartmayın, bozgunculuk yapmayın. Başka surelerde Medyen halka hakkında gelen ikazlara burada sadece kısmen girdi, tamamına girmedi Allah-u Teala onların işlediği öne çıkan günahlar olarak. Ne yapıyorlar onlar? Ölçüde ve tartıda hile yapıyorlar. İnsanların mallarını, Haksız yere alıyorlar. Böyle bu tip terazide hile yapan insanlar tarih boyunca hep olmuştur. Günümüzde var zaten. Terazinin altına bir şeyler yapıştırmalar, efendim kefe koymalar ve benzeri bizim bilemediğimiz şeytanların onları fısıldadığı veya şeytanlaşmış insanların birbirine telkin ettiği birçok hile hurda var. Orada alırsın bir kilo eve gelirsin 900 gram gelir. Nasıl gelir? Aklı veremez. Ama Aynen. yaparlar. Aynen öyle. Var var. Her dönemde varmış. Bu kavmin şirkten sonra en önde gelen günahı buymuş. Bu Eyke halkı veya diğer isimli Medyen halkı alırken kendi olacak şekilde alırlar. Satarken gene kendi olacak şekilde satarlarmış. İnsanların mallarını azaltırlarmış. Bu mal azaltma nasıl olur? Malın ölçüsünü düşürme nasıl olur? Dinar paralar olur. Altın veya gümüş paralar. Dinar veya dirhem denir bunlara. Günümüzdeki bozuk paralar gibi. Günümüzdeki bozuk paralar düşünün. Mesela bir lira var. Şunu bir dinar kabul edelim. Bu bir dinarı sağından sonundan kırk parlamış. Küçültülermiş yani. Ağırlığı 4.25 gram olması gerekirken tartıyorsun 4 gram. Mesela. Şu, Şu aygın kavmi yapıyor. Ayın. Bu şekilde dinarı Kırparak, kenarlarından kırarak tabii o kırdıklarını atmıyorlar. Onlar yine eritiyorlar. Yine para birleşmiyorlar. E, e. Görünürde, zahirde bakıyorsun bir dinar para ama kenarlarından 25 gram eksilmiş. Diner tartıyorsun diğer dinardan bu hafif geliyor. Yaptıkları hilelerden birisi bu. Bir diğeri günümüzde çokça karşılaşıyoruz. Malı alırken müşteriden mesela köylü bir şey üretmiş. Meyve üretmiş, sebze üretmiş. Getirmiş, ve bunun fiyatı piyasada sıkıntı var, düşük diyor veya bunun dolu değilmiş şöyle kusuru var, bunun piyasası şöyle veya bu mal tutulmuyor. Günümüzde çok vardır. Genelde araba alıp satarken karşılaşır insanlar. Malı satarken öyle bir satar ki aman Allah'ım sanki dünyanın en değerli malı onda. Pırıl pırıl cincik gibi mal satıyor. Aynı malı 3 ay 5 ay sonra onu satacak olursan ondaki kusurları söyler kimse var. Onun şu malı var şu kusur var. Kilometresi çok olmuş. Boyası cilası var. Bu yaşta arabanın değişeni olmaz tutulmaz filan. Alırken ki söylediklerle aynı mal için satarken söyledikler şeyler tam birbirini zıttı. Veya diğer mallar için. İşte yiyecek için giyecek için efendim tüketim mallar için ayakkabı için mesela malı öyle bir röver ki sanki bu Ayakkabı hakiki birinci sınıf özel deriden üretim. Gidersin bakarken sizinki anlamıyorsun. Suni deri. Kötü adi mal. Ama satarken bunu öyle satmaz. O mal alacaksa da üreticiden gene kötüler. İşte bu da malın değerini düşürerek satmak veya düşürerek almaktır. İnsanların mallarını, eşyalarını eksiltmek budur. Yoksa sadece tartıda, terazide, hile hurda değil. Çok daha genel. Malın değerini çürücü tarzla insanların mallarını onları aldatarak alıyorlar ve onları gene kandırarak değerinin üstünde satma gayreti içerisindeler. Aynı zamanda bunların yaptıkları bir başka kusur, Şuayb Aleyhisselam'ın yanına gidip gelen, iman eden kimselere Allah ondan alıkoymak için tehdit ediyorlar. Ayağınızı kırarız, başınızı kırarız, öldürürüz, keseriz ve benzer şeylerle onları Şuayb Aleyhisselam'a gidip gelmekten alıkoymak istiyorlar. Hatta ısrarcı olan olursa onların mallarını alıyorlar. Haramilik yapıyorlar. Yani. Bunun gibi azgınlıkları var bu kavmin. Galiba İslam da bu yaptığınız doğru değil. Bunlar Allah'ın gazabını celbedecek işler. Bunları terk edin. Bu yaptığınız suslarda Allah'tan korkun ve bu hatalardan uzak durun. Diyerek onlara tebliğde bulunuyor, davette bulunuyor. Devamında de diyor ki وَتَّقُوا لَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِينَ Sizleri de Evvelki ilk nesillerde yaratandan sakın. Yani zannetmeyin ki siz şu an dünyada güçlüsünüz. Sizden öncekilerden daha değerlisiniz. Daha üstünsünüz. Değil. Sizi de Allah yarattı. Sizden öncekileri de Allah yarattı. Nasıl peygamberlerin davetlerine icabet etmeyip toptan helak olmuşlarsa siz de o yoldan gidiyorsunuz. Onları yaratan ve yerle bir eden Allah siz de yarattı. size de yerle bir edebilir onun sakının diyor. Cevap galu innema entum min'l-saharin. Ortak cevap. Kardeşler, kafirlerin Kur'an kelime baktığımız zaman kıssalarına peygamberlerine olan redleri, baş kaldırmaları, baş kaldırı gerekçeleri hep birbirine yakın. Bunu beyan diyor ki alimler, halbuki bunlar birbirlerini görmediler. Birbirinin habersizler. Biz Kur'an-ı Kerim meselesine haberdar oluyoruz. Onların bu sözlerinden, cevaplarında. Peki onlar birbirlerini görmedikleri halde, zamanları, efendim yaşadıkları, coğrafyalar farklı olduğu halde nasıl aynı cevaplarla veya benzer cevaplarla peygamberlere karşı çıkıyorlar? Veya günahlarını savunuyorlar. Diyor ki alimler, onlar aynı yolun yolcusu olduğu için kalpler onların birbirine benziyor. Kalpler birbirine benzeyince de Bahaneler, mazeretler, sözler de birbirine benziyor. Kalp benzeyince o da benziyor. Şimdi günümüze bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından alakası olmayan bu ülkenin Türkçe konuşan kafirlere de Kur'an-ı Kerim'deki kâfirlerin benzeri ve aynı yolda olan bahaneler, mazeretler eleştiriler sunuyor. İman edenler hakkında. Bunlar sihirlenmiş diyorlar. Bunlar gerici diyorlar. Bunlar aklını kullanamıyor diyorlar. Yobaz. Yobaz diyor bunlar. Niye? Sadece Allahu Teala'ya iman ettiği için. Sadece Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğu için. Kalpleri birbirine benziyor. Kalpler benzeyince de sözler, davranışlar ret şekli de benziyor. Tam alimlerimizin ifade ettiği gibi. Diyorlar ki sen ancak ve ancak sihirlenmiş büyülenmiş bir adamsın. Halbuki sen bundan önce böyle değildin. Ne oldu sana? Sihire mi uğraştı? Birisi sana sihir büyümüyor? Hani insanlar sihirlenince ne yaparlar? Önceki hallerle sonraki halleri değişik olur değil mi? Evet. Şuayb Aleyhisselam bunların arasında yaşadı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Kureyş kabilesi arasında yaşadığı gibi yaşadı. Aynı sözleri bizim Resulümüz söylediler. Kim? O Kureyş'in önde gelenler. Bu sihirbaz dediler. Bu büyülenmiş dediler. Bunlar uzak durun dediler. Bu daha önce böyle değil. Ne oldu ne dediler. Hı. Aynı sözü Şuayb Aleyhisselam de söylüyorlar. Sen bundan önce böyle değildi ne oldu sana diyorlar. Birisi sana büyü yaptı herhalde sen sihirlendin, büyülendin. O büyünün etkisiyle böyle şeyler söylüyorsun diyorlar. Devamen ve ma ente illa beşerun misluna ve inne zunnuke elleemin elkazibin. Sen ancak bizim gibi bizim benzerimiz bir beşersin, bir insansın ve biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Yani böyle söylüyorsun ben Allah'ın resulüyüm diyorsun da yok biz sen yalancı olduğunu zannediyoruz. Çünkü sen daha önce böyle bir şey söylemiyordun. Muhtemelen sana birisi kuvvetli bir sihir yaptı, büyülendin. Büyülendikten sonra da bizim gibi birisi olduğun halde ben Resulüm demeye başladım. O yüzden sen yalancılardansın, yalan söyleyenlerden birisin diyerek onun davetini yasaklıyor. Peki bu iddialara yani kavmin peygamberler hakkındaki sen bizim gibi beşersin, bizim gibi bir insansın etten kemikten aynı boyda, aynı ölçülerde. Aynı coğrafyada yetişen, aynı etten ekmekten beslenen, yaşadığımız sıkıntılar, eziyetleri yaşayan bir insan olduğun halde biz sana ne iman edelim diyen halka kavmine rasullerin cevabı ne? İbrahim suresinde 11. ayette beyan ediyor Allah Teala bunu. Galatlum ruslum in nahn illa beşerum mislukum ve lakinallah yemun alamey shamin Rasulleri onlara cevaben dediler ki. Bizler evet sizin gibi bir beşeriz bir insanız. Lakin Allah kullarından dilediklerine risalet vererek, peygamberlik vererek nimet bahşeder. Yani biz Allah'ın nimetlendirdiği seçkin kullarız. Evet sizin gibiyiz. Yeriz, içeriz. Hastalanırız, korkarız, endişeleniriz. Seviniriz, üzülürüz. Ama sizden bir farkımız var. Allah bizi seçti. Görevlendirdi. Ne için? sizleri hatalı olduğunuz sırada ikaz edelim diye seçti gönlüm. Bizim farkımız o. Yoksa biz ne meleğiz diyoruz, ne göklerin yerin mülkü bize aittir diyoruz, ne vaat ettiğimiz tehditlere biz sahibiz diyoruz, ne gaybı biliriz diyoruz, ne de sizin istediğiniz her türlü nimet mucize bizi elimizdedir diyoruz. Bunlar hiçbir şey söylemiyoruz. Insanız biz. Ama seçkin insanız. Allah bizimle konuşur. Allah bize vahiyde bulunur. Ve bizi hidayet etmiştir. Hakka isabet etmiştir, ettirmiştir. Kalbimiz de bir İslam üzere, iman üzere sebatkar kalmıştır. Farkımız o. Yani farkımız, iman eden ve etmeyen kimseler olarak biz iman eden taraftarıyız. Ve bu imanın davetçileriyiz, tebliğcileriyiz diyerek onlara cevap vermişlerdir. Yani sizin, bizim gibi beşersiniz sözünüz, geçerli bir söz değil. Devamende diyor ki bu azgın kavim Şuayb Aleyhisselam'ın onlara tehdidine karşılık olarak Te eğer sen gerçekten bu tehditlerine doğru söyleyen kimseysen gökten bizim üzerimize bir parça düşür. Gök taşı gibi. Veya gökten azap gelecek diye tehdit ediyorsun ya bize o azaptan bir parça gelsin de bakalım doğru musun? Yalancı mısın? Ortaya koy bakalım. Meydan okuyorlar yani. Bu meydan okumadır işte. İnsanlar Allah'ın Resulünü yalanlıyorlar. Tehdit ediyorlar. Büyülenmiş diye yaftalıyorlar. Ve bunun dışında başka yaftalarla da onu izzetini şerefini düşürmeye çalışıyorlar. Davetini geçersiz sıkmaya çalışıyorlar. En sonunda da madem o kadar ısrarcısın hadi bakın bu tehdit ettiğin azap neyse onu bize bir göster de görelim bakalım doğru mu söylüyorsun yanlış mı söylüyorsun. Kureyş kavminin dediği gibi ne diyorlardı? Ey Allah'ımız eğer bu adam doğru söylüyorsa bizim üzerimize gökten taş yağdır. Kureyş kabile söylüyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki o ana kadar bir tek yalanla şahit olmamışlar. Buna da ikrar ediyorlar, dile getiriyorlar. Allah size azap eder, şu cezayı verir, ahiret gününde bu cezayı verir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütemadiyen farklı farklı olaylar ve sellesini ikaz ettiği zaman kavmini böyle meydan okuyorlar. Azınlık yapıyorlar. Ey Allah'ım bu adam doğru söylüyorsa gökten bizim üzerimize taş yağdır diyorlar. Taş yağı da görelim bakalım doğru mu acaba? Peki buna karşılık cevabı ne? Şuayb Aleyhisselam'ın bize gökten bir parça indir meydan okumasına, teklifine karşılık. Rabbi e alemu bima te amelun. Dedi ki benim Rabbim var ya benim Rabbim siz neler yapıyorsanız hepsini daha iyi bilir. İnkar adına yaptığınız şeyleri bilir. Meydan okumadığına yaptığınız şeyler bilir, iftira adına yaptığınız şeylerin hepsini bilir ve hepsini yazar. Hepsinin haberdar. Zannetmeyin ki habersiz bilmiyor. Tehdide karşılık verdikleri alaylı cevaba karşı bile hala atebiline devam ediyor. Yani yapmayın etmeyin. Bu yaptıklarınızın hepsini haberdar Allah. Allah öyle meydan okunacak, isyan edilecek, başkallanacak birisi değil diye hala onları ihkaz etmeye çalışıyor. Bu mücadele ne kadar süre devam etmişse medyanın Ey ki ahalisiyle Şahib arasında. Neticede onlar imana büyük çoğunluk yanaşmıyor. Çok azı müstesna. Büyük çoğunluk küfürlerinde, inkarlarında, o bozuk yollar üzerinde yaşamaya ısrarcı oluyorlar. Devamlı oluyorlar. Bunu da Allahu Teala şöyle beyan ediyor. <Sessizlik> Nihayetinde bu davetlerin, tebliğlerin, mücadelelerin Nihayetinde sonunda onu yalanladılar. Onun yalancı olduğu inancına gittiler. Bunun üzerine o gölge gününün azabı onları yakaladı. Gölge gününün azabı. İnnehu kâne azâbe yevmin azîm. Ve şüphesiz ki o büyük bir günün azabıdır. Nasıl bu gölge günü? Bu ayetin dışında Medya ve Halis hakkında vuku bulan bu şiddetli yakalama azap çeşidi olarak 3 olay zikredilir. 1 gölge günü 2 yer sarsıntısı deprem 3 yüksek bir çığ, korkunç bir çığlık ses. Bunu İbn Kesir rahimehullah'ın tefsirinde alimler şöyle ifade ederler. Derler ki Allahu Teala 7 gün aralıksız bir şiddetli sıcak gönder. Yedi gün kesintisiz. Ama öyle böyle bir sıcak değil. Gölgenin bile fayda etmediği bir sıcak. İnsanlar sıcaktan dolayı evlerine kapanıyorlar. Evlerde duramıyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Dışarıda duramıyorlar. Korkunç bir sıcak. Yedi gün boyunca. Bu yedi günkü o uzun süreli ve şiddetli sıcak onlar o kadar bunaltmış. Efendim, halsiz derması bırakmış ki neticede allah Teala onlar için kurduğu azap düzeneğini işletiyor devam ediyor. 7. günün sonunda büyük bir bulut gönderiyor onların yakınına. Köyünün, kentinin neresi ise yerleşimin yakınında açık araziye büyük bir bulut gönderiyor. Hasbel kader bir vesileyle o bulutun altından geçen insanlar onun serinliğini hissediyorlar ve kavmi oraya çağırıyorlar. Şimdiye kadar gördükle hiçbir gölge, evleri, ağaç gölgeleri şuralar bunlar. Onların istediği serinliği sağlamadı ama bu bulutun altı serinlik. Birbirlerine haberdar ediyorlar. Haberdar olunca herkes evinden çıkıyor bulutun altına yığılıyorlar. Hakikaten de bulut güzel, hoş bir hava veriyor, serinlik veriyor. Yani o yedi günün neredeyse bütün yorgunluğu, bitkinliğini üzerlerinden kaldırıyor o bulutun güzel gölgesi. İman etmeyen herkes o bulutun altına toplandığı zaman allah Teala o bulutun içerisinden ateş gönderiyor. Sonra bir yer sarsılıyor, yere kapaklanıyorlar, o şiddetli deprem arkasından da ruhları bedeninden çıkartan bir çığlık. Korkunç bir ses, o ses yürekleri kopartıyor. Onların ki hakikaten kopuyor, bulutun altında helak oluyorlar, gidiyorlar. İman etmeyenler, iman edenleri Allah-u Teala şu ayba beraber kurtarıyor. Tefsirlerde geldiği kadarıyla onların helak oluşları da toplu şekilde bu merhalelerle vuku buluyor. Buna işaret edecek tarzda buyuruyor ki Allah-u ayet Muhakkak ki onda bir ayet bir belge, bir ispat vardır. Ne ispatı vardır? İman edenlerin Allah tarafından rahmet edileceğine inkar edenlerin inkarda sıra edenlerin, küföde sıra edenlerin ise Allah'ın dilediği an dilediği şekilde bir istisna bırakmaksızın helak edileceğine dair Allah'ın aziz oluşana dair bir belge ispat var. Ve ma keane ekseruhum onların çoğu iman etmediler. Mümin değildiler. Ve inne Rabbke lehul azizur rahim ve şüphesiz ki senin Rabbi'n o aziz olandır, rahim olandır. Aziz ve rahim. Aziz neydi aziz? Mutlak güç sahip, kesintisiz, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın bir güce, kudrete ve idareye sahip ve izzet sahip. Aziz. Yani kendisine isyan edene ister fert bazında ister toplum bazında kendisine isyan edene dilediği cezayı vermeye güç sahibi, izzet sahibi. Ve rahim, dilediği kuluna halinin durumunu beğendiği, dilediği kuluna da sınırsız bir merhamet gösterecek rahmet sahibi. İman edenlere karşı rahmet eder. İsyanda, efendim küfürde ısrarcı olanlara karşı aziz ismiyle muamele eder Azze ve Celle'ye. Bu kıssayı da bu şekilde bitirdikten sonra 192. ayetten itibaren Allahu Teala surenin başında açtığı bir konuya tekrar döner. Orada 5. ayette demişti ki Allahu Teala ve ma'atihim min zikrim min er rahman muhtesin illa kanu anhum muridin. Rahman'dan yeni bir zikir, yeni bir hatırlatma gelmeye görsün ki onlara onları muhakkak olan yüz çevirler demişti. Kur'an-ı Kerim şahitlik Şimdi tekrar o bahse döndü, buyuruyor ki Ve innehu le tenzilu Rabbil alemin. Ve şüphesiz ki o yani Kur'an Azimüşşan alemlerin Rabbinin indirmesidir. Yani bunda şek yoktur, şüphe yoktur, tenakuz yoktur. 23 senede inmiştir. İlk senede inenle son senede inen arasında bir çelişki yoktur. Anlattığı kıssalarda bir tutarsızlık yoktur. 23 sene boyunca indiğinde hep birbirini takviye eden, birbirini açıklayan, şerheden Efendim yeri geldiği zaman tevhide değinen, yeri geldiği zaman Allahu Teala'yı beyan eden, yeri geldiği zaman ahlaka işaret eden, beyan eden yeri geldiği zaman muamilata işaret eden yeri geldiği zaman ibadetleri teşvik eden ama hepsi bir bütün halinde dinin tamamlayıcısı tarzında eksiksiz, noksansız Rabbinden indirilmiş haldedir. Peki nasıl indirildi? Nezele bihir ruhul emin onu ruhul emin yani Cebrail aleyhisselam indirdi. Allah-u Teala katından Allah azze ve celle tefsirlerde geldiğine göre selamını <gülüyor> gökyüzüne bir makama, bir mekana indirdi. Sonra Cebrail aleyhisselam vakti saati gelince Allah-u Teala'nın işaretiyle neresini, hangi kısmını indirilmesi gerekiyorsa onu aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdi. Nereye? Alâ galbike nitekûne minel mûndirîn. Senin kalbine münzirlerden, ikaz edenlerden olasın diye. Yani bu kelamı, alemlerin Rabbi olan bu sözleri, sözler topluluğunu, en güvenilir elçi Cebrail aleyhisselam, en güzel kelamı, en güzel makamdan, en değerli, en üstün Resul'ün kalbine o ikaz edicilerden olsun diye indir. Neyle indirdi peki? Bir lisanin arabiyyim mübin. Apaçık Arapça bir lisan ile, dil ile indirdi. Niye peki Kur'an-ı Kerim allah Teala Arapça bir dil ile indirdi? Birinci sebebi, indirilen toplumun dili Arapça olduğu içindi. İkinci sebebi ise Arapça, dünya diller içerisindeki en açık, en geniş ve en değerli dildir. Hiçbir dil Arapçanın yanına yanaşamaz fesahatte, açıklıkta ve kapsam genişliğinde. Mesela dünya üzerinde en çok konuşulan dil şu an İngilizce. İngilizceyi küçücük bir sözlüğe sığdırabilirsiniz. Arapçayı kocaman ciltler dolusu sözlüklere sığdıramazsınız. Çünkü çok geniş bir dildir. Bundan dolayı hiçbir Kur'an tercümesi Arapça dışında hiçbir dilde tam manasıyla bunun karşılığı olamaz. Çünkü hiçbir dil bunu ifade etmeye bu dilin içerdiği Mana, ifade etme yeterli değil. Yetersiz dil yetersiz. Hangi dil olursa olsun. Bundan dolayı hep alimlerimiz şunu söylerler. Kur'an meali, mealdir adı üzerinde. Yani isimlendirmedir. Oradaki kelimeyi, kavramı dönüştürmeye çalışmadır. Allah'ın kelamının yüzde yüz, motomot, kelime kelime karşılığı değildir. Arapça bir lisan ile, apaçık Arapça bir lisan ile Allahu u Teala güvenilir elçisi, ruhul emin. Cevail vasıtasıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine o kavmini ve o kavminden sonra kıyamete kadar gelecek olan insanları ihkaz etsin diye Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir alemlerin Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> ve innehu lefî zuburul evveli ve muhakkak ki o yani Kur'an önceki kitaplardadır. Yani önceki kitaplarda da Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi vardır. İşaret vardır. Eski kitaplar onunla ilgili bilgiler içermektedir. Gerek burada gerek Tevrat'ta, gerek İncil'de, gerekse de İbrahim aleyhisselam gibi diğer peygamberlere indirilen suhflarda, sayfalarda Kur'an-ı Kerim ilgili bilgi vardır. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili bilgi var, hem Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgiler var. Bunun delili ispatı ise Kur'an-ı Kerim ayeti de sabit tarihsel olaylar da bunun işaretidir. Özellikle o toplumda bulunan Yahudiler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vasiflerle biliyorlar, kendi oğullarını tanıtlar tanıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'inden haberdarlar. Bunu Allahü Teala şöyle beyan ediyor: "Evvelam yekullehum ayeten ey yalemehu ulama u beni İsrail. İsrail olanın alimlerinin onu bilmesi, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed asalların bilmesi, onlar için bir işaret alamet değil midir? Olmadı mı? Halbuki Kur'an-ı Kerim inmeden önce Muhammed bin Abdullah ona risalet verilmeden önce bunların ikisi de biliniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla Şam topraklarına ticaret, ticaret. kervan içerisine gitmişti. Kervan bir yerde konaklayınca niye devam etmemişti geri dönmüştü. Hatırlıyor musunuz? E orada bir adam haber verildi mi? Kinesi de papaz. bir papaz, papaz. onu, onu gördü gibi. tanıdı. He. Bunu al git. Bu Hristiyanlar bir zarar açacak. Zarar verirler. Bunu götürme şaman dedi. Bunu al buradan, bunu götür. Çünkü bu o kendi kitaplarında vasfedilen kişiydi. <gülüyor> Allahu Teala iki yerde Kur'an-ı yerde diyor ki, onu kendi oğullarını tanrılar gibi tanırlar. Onlar kendi oğullarını tanırlar gibi o kalabalığın işte ilk defa gördükler çocuğu bu o geleceğe müjdelenen peygamber diye tanıyorlar ama bunu götürme. Buna zarar verir Hristiyanlar diye. Alıp geri götürüyorlar, gönderiyorlar. Mekke'yi. İşte İsrailoğulları'nın veya diğer ehli kitabın Kur'an hakkında bilgi sahibi olması, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyor olmaları onlar için bir alamet, işaret değil mi? Öyleyse bu işaretse ve o alimler bu toplumlara ya böyle böyle birisi gelecek. Adı da Ahmet, İncil'deki ismi Ahmet. Kur'an'ı getirecek, son peygamber olacak, son din olacak, son kitap hak, kitap inecek diye biliyorlar, anlatıyorlar. O geldiği zaman niye kabullenmediler? Bildikleri halde niye kabullenmediler? Kibirden dolayı. Kendi işlerinden çıkmadığı için. O beğenmedikleri Arap kabilelerinin çıktığı için beğenmediler. Reddettiler. Biliyorlar yoksa. Hadis kitaplarında anlatılıyor. Özellikle Medine'de yaşanan bazı kıssalar, olaylar. Yahudiler geliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı acaba bu gerçekten o mu? Diye test etmek için sorular soruyorlar. Bir peygamberin bilebileceği soruları soruyorlar. Peki ben bu sorularınıza cevap verirsem bana ima edecek misin diye söz alıyor onlardan. Söylüyor onların sorusunun cevabını. Sonra yine kibirleniyorlar, uzak duruyorlar. Kavmiyetçilikten Allahu Teala sakındırır. Kavmiyetçilikten. Yani kendi kavmini beğenmekten, başka kavimleri küçük görmekten Allah sakındırır. İnsanın kavmini sevmesi, kavmiyetçilik, milliyetçilik değildir. Kendi kavmini üstün görmesi. Değerli görmesi, başkalarını küçük görmesidir Kavmincilik, müceştilik. İslam bunu şiddetle reddeder. Müslümanın diye bir insanın yapmaması gereken büyük kusurlardan birisidir bu. Ya, barış, barış. Müslüman kimse herhangi bir kavmin Müslümanı kendi kavmini üstün görmemez. Çünkü Allah katındaki en kerim, en değerli olan kimse kimdir? E, en takvalladır. Falanca kavim filanca soy filanca nesil değildir en takvalılandır. Bu kimse isterse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neslinden gelsin. Takvalı olmadığı sürece, sakınmadığı sürece, iman etmedi sürece hiçbir değeri yok. Bu insanları Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaktan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmekten alıkoyan şey kavmiyetçilik idi. Milliyetçilik idi. Onlar bu hatayı düştüler. Cehennemin köpeği oldular. Ve bunları biz okuya okuya, göre göre dinleye dinleye hala kavmiyetçilik yapıyoruz. Ne kadar kötü bir hal. Ne kadar kötü bir haslet. Evet, bu vesileyle buna da işaret etmiş olalım. Allah-u Teala bizleri Kur'an-ı Kerim okuyan, anlayan, hakkınca idrak edip özümseyen ve gereğince amel eden kulların arkasını Azze ve Celle. E gul gavli hâza estağfurullahil azîmeli ve lekum ve le sâiril mü'minîn subhânekeallâhumme ve bükünlük eşhedü ve la ilâhe ilâhâ estağfurullah ve tûbü ileyk ahiru da'vânâ el-hamdülillâhâ